Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya kadar öğrendiklerimizden şunu gördük. Bir ülke yani ya darul İslam oluyor ya da ne oluyor? Darul küfr oluyor. Bunların çeşitli bölümleri olabilir. Bir de eee İbn Teymiyye'nin bir fetvasına göre iki özelliği olan bir ülke olduğunu söyleyeyim İbn Teymiyye. Bu görüşün ne olduğunu ve doğru olur mu ve yanlış mı? inceleyeceğiz bu, bugünkü konumuzda. Buna Darül Murakkebe, yani hem Darül İslam'ın hem de Darül Küfr'ün bir arada bulunduğu bir ilçeden bahsediyor İbn-i Bugün Türkiye'de bulunan Mardin bölgesini zamanında Tatarlar, Moğollar ele geçirmişler. Aynı şekilde kendileri Müslüman olmadıkları halde İslam'ın yönetilmesine izin veriyorlar. Bu durumda halk diyor ki işte Mardin halkı hakkında ne dersiniz? Yani Mardin darül İslam mıdır, darül küfür müdür, darül harf nedir yani? İmteymenin bu fetvasını okuyacağız. Bu fetva üzerine bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Yani daha doğrusu Şeyh bulunmuş. Onu okuyacağız. Şeyhülislam İmteymiye ülkeler için bir üçüncü kısmın daha bulunduğu görüşüne sahiptir. Bu da iki özelliği birden İslam ve küfür üzerinde bulunduran ülkedir. Kendisine Mardin, Mardin Darül Harp midir yoksa Darül İslam mıdır? Yani İslam yurdu mudur yoksa küfür yurdu mudur diye sorulduğunda orada yaşamakta olan Müslümanların İslam ülkesine hicret etmeleri gerekir mi gerekmez mi diye soruluyor aynı zamanda. Eğer hicret farsa hicret etmeyi düşmanla canıyla ve malıyla yardım eden kimsenin, düşmanlara canıyla ve malıyla yardım eden bu e, kimselerin bu durumda günahkar olup olmadıkları soruluyor. Böyle bir kimseyi nifak ile suçlayan ve hakaret eden günahkar olur mu olmaz mı diye soruluyor tekrar. Ee, Şehir şöyle cevap veriyor. Şeyh Hüseyin, Mardin'de veya başka yerlerdeki Müslümanların kanları ve malları haramdır. İster Mardin halkı isterse başkaları olsun İslam şeriatından çıkanlara yardım da haramdır. Orada yaşayan eğer dinini yerine getirmekten aciz ise hicret üzerine farz olur. Böyle bir acilet söz konusu değilse hicret farz değil, müstahaptır. Müslümanların düşmanlarına canları ve malları ile yardım etmeleri haramdır. Gerek kaçarak, gerek e, aldatarak hangi yolla olursa olsun bunlardan kaçınmak onların üzerine farz olan bir şeydir. Eğer bundan kaçınma, kaçınmamaları ancak hicret ile mümkün oluyorsa hicret etmeleri farzdır. Yani nedir? İşte bir küfür ülkesinde, yani özellikle diyorlar ki Mardin küfür ülkesidir Ne? En az özelliği ne? Moğollar geçirmiş. Ama İslam'la hükmediyorlar. Ama kendileri Müslüman değil. Bu durumda işte e, burası işte İslam yurdu mudur? Biz, biz burada kalıp Moğollarla birlikte yaşayabilir miyiz? Moğolların askerlerine yardım edebilir miyiz? Onların ordularını görev alabilir miyiz? Sistemleri içinde yer alabilir miyiz? Bu durumda işte e, bunları yapmak mümkün müdür? Değil miyiz? İmtiğmezi diyor ki Nerede olursa olsun bütün Müslümanların canı, malı ve ırzı haramdır. Yani bu ne ister Mardin'de olsun ister başka bir yerde olsun bunu gözetmek esastır. Yani bir adamın Müslümanlığı tespit edilebiliyor da e, bunlar bunun üzerine ona zarar vermekten kaçınılabiliyorsa bu kaçınmak Müslümanların üzerine farz olan bir şeydir. Yani işte ülke işte ülkeyi Moğollar ele geçirdi. İşte burada e, Moğolların hakimiyet söz konusu. O zaman git istediğini tokatla istediğini dolandır İstediğini öldür. Şeyi mümkün değil. Çünkü Müslüman belli ise orada bunun senin hakkını gözetmek Müslüman canına farz olan bir şey. Kanı, malı, canı her şeyi haram. Mardin halkı isterse başkaları olsun İslam şeriatından çıkanlara yardım da haramdır. Yani İslam şeriatından çıkanlara Mardin halkı veya başkalarının yardım etmeleri haram. Eğer Mardin'de veya bu konuda olan başka bir yerlerde yaşayıp da e, Dini yerine getiremiyorlarsa buradan hicret etmeleri farzdır. Getirebiliyorlarsa da gene hicret etmeleri güzel bir şeydir ama farz değildir. Ölçü budur. i̇bn devam ediyor. Bu insanların geneline hakaret etmek ve nifak ile suçlamak yani münafık demek helal olmaz. Sadece Kur'an ve sünnette belirtildiği şekliyle, şekliyle bu vasıfları üzerinde taşıyanlar için caizdir bu diyor. Mardinler veya başkaları olsun herkes için bu kural geçerlidir. Darul Harp ya da Darül İslam olmasına gelince bu iki niteliği üzerinde taşıyan bir ülkedir burası diyor Mardin. Darül Murakkebe. Yani birbirine bitişmiş iki ülkedir diyor. Bu şu iki manayı ifade eder. Burası ne ordusu Müslüman olduğu için İslam hükümleri uygulanan bir Darül İslam ne de halkı kafir olan Darül Harp konumundadır. Bilakis üçüncü bir kısımdır. Orada Müslümanlara gerektiği gibi muamele edilir. İslam şeriatından çıkanlara ise hak ettikleri şekilde onlarla savaşılır. Sorudan ve cevabından şu sonuç çıkar diyor. Mardini kafirler işgal etmişlerdir. Bu arada ne İslam hükümleri uygulanmaktadır ve ne de ordusu Müslümandır. Halkı ise kafir ve Müslüman karışımıdır. Ben gerçi Müslüman hükümleri uygulanıyor dedim ama yanlış söyledim. Ee, burada Müslüman hükümleri uygulanmıyor. Ordusu da Moğol ordusu. Kafir ordusu. İslümanlar ee, Halkı ise hem kafirlerden oluşuyor hem de Müslümanlardan oluşuyor. Burasının darül harp olduğu şüphe götürülmez. Darül harp olması için İbn-i söylediği gibi halkının kafir olması şart değildir. Bir ülke hakkında verilecek hükmün illetini açıklarken halkın dininin ölçü olmadığını belirtmiştir. Yani biz daha önce dedik ki, Dar İslam veya bir yerin İslam yurdu veya küfür yurdu olması için iki temel özellik vardır. Birincisi orada İslam hükümleri uygulanıyor mu uygulanmıyor mu? İkincisi de bu hükümler Müslümanların gücü sebebiyle mi uygulanıyor yoksa uygulanmıyor. Otoriteyle alakalı. Yani bununla ilgili örnekleri verdik, delilleri getirdik. Ee, burada ölçü diyor. Yani Şeyh Abdülkadir bin Abdülazir diyor ki bu i bu işte Darül-Mürakkab'a kavramı, yani üçüncü bir şey vardır kavramı doğru değil diyor. Niye doğru değil? Çünkü bir yer ya Darül-İslam'dır ya Darül-Küfür'dür. İkisi birlikte olamaz yani. Çünkü niye adam gelmiş ülkeni işgal etmiş? E, küfür kanunlarıyla de hükmediyor. Ama halkın çoğu Müslüman. Yani halkının çoğunluğunun Müslüman olması e, halkının çoğunluğunun kafir olması bir yeri Darül-Küfür yapmadığı gibi Halkının çoğunun Müslüman olması orayı dar İslam yapmaz yalnızca. Çünkü önemli olan o da uluların hükümlerdir ve sebeptir. İmteyimin ilkelere üçüncü bir kısım daha eklemesi kendisinden önceki alimlerin ülkelerin iki kısım olduğu konusundaki görüşleriyle çürütülmüş olmaktadır. Bu nedenle nezd alimler yani bu suriye nezd bölgesindeki alimler onun ülkeler için üçüncü bir kısmın daha olduğunu söylemelerine itiraz ederek. Şöyle demişlerdir. Küsur kanunlarıyla hükmedilen bir ülke darlık küsurdur. Yani küsur ülkesidir. Burada dikkati çekmek istediğimiz konu ülkelerin iki kısım olduğu üçüncü bir ülke çeşidi olmadığıdır. İki özelliği birden taşıma, ülke halkının durumuna nazaran bir tür nitelendirme olabilir. Fakat hüküm olamaz. Yani burada şuna bakabiliriz. Yani işte Halkın çoğunluğu Müslüman mı değil mi tarzında bir e, mesela Türkçe'de de ...bazı bilinçli insanların kullandığı işte halkı Müslüman olan ülkeler tarzında, mesela bunu ben de kullanırım, halkı Müslüman olan, yani çoğunluğu Müslüman olan ülkeler. Yani işte bizim yaşadığımız ülke veya pek çok Orta Doğu ülkesi, yani bir Fransa gibi bir yer değil yani. Sonuçta yaşayanların çoğu Müslüman en azından böyle oldukları iddiasındalar. Evet. Her insana hak ettiği muameleyi gösterme konusunda ihtilaf yoktur. Müslümanın nerede olursa olsun kanı ve malı güvencededir. Fakat farklı muameleler, e, muameleler ülkeyi üçüncü bir kısma sokmaz. Ee, şimdi diyor ki i̇bn Teymiye'nin fet fetvasındaki doğruluk yönü Yani mesela Mardin halkındaki, Mardin o dönemin Moğollar tarafından işgal edilmiş Mardin'in de ki Müslümanların hakkını gözetmek gerekir yani. Her koşulda bu gerekir. Bunda bir yanlışlık yok. Tamam mı? Doğru. Ama işte Darül Dar İslam kavramıyla ilgili üçüncü bir tanım getirme şeyi pek uygun değil ki İbn-i kendisini daha başka yerde vermiş olduğu fetvalarda şeyi söylemiş mesela Mısır daha önce işte Fatımiller'in elindeymiş. Fatımiller Şiyan'ın aşırı bir kolu. Mısır halkının çoğu Müslüman olmasına rağmen bu adamlar şey yönetimi ele geçirmişler. 280 yıla yakın bir zaman sürecinde ülkeyi yönetmişler. İbn-i buraya işte Darül Küfür'ün bir kısmı olan Darül Ridde ismini vermiş mesela. Fetvas gösteriyor ki yani Mısır'ın Mardin'den pek bir farkı yok normalde. Aynı konum. Ama burada daha farklı bir şekilde cevap vermiş. Yani burada bizim anlatmaya çalışmak çalıştığımız açıklamak istediğimiz konusu yani İbn-i bu yaklaşımı halkların ayrılması açısından işte Müslüman'a Müslüman muamelesi yapılır kafire kafir muamelesi yapılır tanımdaki teskidi doğru olmakla birlikte dar mürekkebe tarzında bir e, üçüncü e, da, yurt dar e, ayrımı genel olarak alimler tarafından kabul görmemiş bir yaklaşım. Özellikle e, Arabistan'ın e, Nez bölgesindeki alimler buna e, çok ciddi olarak karşı çıkmışlar. Haklı olarak da karşı çıkmışlar bence. Mesela e, Şeyh Muhammed e, Muhammed İbn-i diyor ki Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde alimlerin tekfir ettikleri mürteddiklerine ve öldürülmelerine fetva verdikleri kimseyi saymaya kalkarsak söz çok uzar. Ancak son zamanlarda gerçekleşen olaylardan birisi Mısır krallarından biri olan işte o Fatımiler taraftarları ile ilgilidir diyor. Onlar ehli olduklarını iddia etmekteydiler. Cuma ve cemaat namazlarına devam ediyor. Kadılar ve müftüler tayin ediyorlardı. Fakat alimler onların kafir ve mürted oldukları, kendileriyle savaşılması gerektiği konusunda aynı zamanda halkı ikra altında ve onlara buğz etmekte ısrarlı olsalar dahi e, buğz etmekte olsalar dahi ülkelerin darül harb olduğu ve bu nedenle onlara karşı savaş konusunda e, görüş birliği etmişlerdir diyor ee, Muhammed bin Abdülvağab. Yani Mısır'da o dönemin şeyleri için. Yani adamlar Siyan'ın aşırı bir kolu, alimler bunların bu inançta olan bir birisinin kafir olduğunu söylüyorlar. Bunlar yönetimi ele geçirmişler. Hani Cuma namazı da kılıyorlar, cemaat namazlarına da katılıyorlar, kazılar da var, müftüler de var. Buna rağmen e, alimler bunların kafir olduklarını söylüyorlar. Bu kafirlerin yönetimde olan ülkeyi de işte i̇bn Dar -Ridda olarak isimlendiriyor. Yani nürteklik ülkesi. Buradan kısaca e, konuya değinmemizin sebebi şu. Biz genel olarak ülkelerin iki kısma ayrıldığını gördük. Darül Küfür, Küfür ülkesi ve Darül İslam, İslam ülkesi. Bunların kendi aralarında Taksim'lerini de saydık. Çeşitli bölümleri var, örnekleri de var. Bir tek tek ülkeler aldık. Işte şu, şu, anla, şu şu sınırlar içerisindedir diye de söyledik. Ama birisi gelip de işte dersek işte İbn-i böyle bir tanımı da var diye bu da bilinsin diye bir konu işledik. Normalde bu çok konumuzla alakalı bir olay değil. Hani atlanarak da geçilebilir ama ben dedim ki hani bunu da okuyalım. Yani İbn dediği dar Darul Murakabe'yi alemlerin geneli kabul etmiyor. Yani e, isabetli bir görüş değil. Halbuki göre görürüz şimdi yani far farz edelim ki isabetli bir görüş. Yani ne nasıl davranacağız burada? E, ne, yapacağız? E, ne yapacağız? Yani ne yapacağız yani? Şimdi gidip orduya mı gireceğiz? Polis mi olacağız yani? Veya gidip işte bu adamlara vergi mi vereceğiz? Ne yapacağız yani? Vermeyeceğiz, yapmayacağız. O zaman aynı dar, dar halpte nasıl davranıyorsak, darl şeyde öyle davranacağız. O ayrı bir tarıma girmeye gerek yok yani.